Açık Sofra Gıda Güvencesi ve Güvenliği üzerine sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Bülent Şık ve Seçil Türkkan çocuklar güneşli günler göreceğiz motorları maviliklere süreceğiz çocuklar ışıklı maviliklere süreceğiz açtık mıydı hele bir son vitesi adı bir motorun sesi uyu çocuklar kim bilir ne harikuladeler 200 km hızla giderse nefmeti anımsın hani gibi gel Cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz, bir seri masalı dinler gibi seyrederiz. Işıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar, yetmiş yedi katlı, yekpara camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız, cevap, kara kaplı kitap. Kayış kopar kolumuzu Kırılan kemik kan Hani şimdi bizim soframıza Haftada bir et gelir Ve çocuklarımız işten eve Tapsarı kele gelir Hani şimdi biz İnanın Güzel günler göreceğiz çocuklar Güneşli günler göreceğiz Motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar ışıklı maviliklere süreceğiz. Herkese merhabalar. Açık Radyo'yu dinliyorsunuz şimdi ve Açık Sofradayız. Ben Seçil Türkkan. Ben Bülent Çık. Evet ikimiz de buradayız ve az önce Koltukçular Çıkmazı ekibinden yine Açık Radyo'nun cumartesi akşamları gerçekleşen programından Koltukçular Çıkmazı ekibinden Selahattin Çolak ve Barış Demirel'in bir miksini dinledik güzel günler göreceğiz Nazım Hikmet'in sesini de duymuş olduk ve hoş geldiniz Açık Sofra'ya. Bugün ve bu hafta ne konuşacağımıza gelirsek bir taraftan önceki programda toksik kimyasallarla arılara ne olduğunu konuşmuştuk. Arılar örneğini verdik ama tozlaşmaya sebep olan böcekler hayatımızda olmazlarsa e, bize neler olur, gıdaya neler olur e, bunu konuşmuştuk. Ve yaşanan ölümleri bir başlığımızdı bizim ama bugün de e, aciliyetli bir meseleyi masaya yatırmayı planlıyoruz bir anlıkla beraber. Açlık grevlerini konuşacağız. bir evet. Küçük Bilgi KK ile ihraç edilmelerinin üzerinden Nuriye Gülmen e, ve Semih Özakçı'nın 183 gün geçti. Açlık grevlerinin de bugün 63. günündeler. Tam da e, belki de bu vesileyle gıdaya temas eden bir konu. Sen neler söylersin Bülent? Evet yani e, gıdayla kesinlikle son derece ilintili bir konu. Ama yani açlık grevi olması dolayı ile ilgili değil. E, belki detaylı aktarmak gerekecek. Hı hı. Ee, nereden başlamalı? Öncelikle Nuriye Gülmen, Semih Özatçı e, ve e, 76 gündür e, oğlunun cenazesini kaldırmak için açlık krevi yapan Kemal Gül. Evet. E, 70 yaşında bir insan. Yani bu insanların e, neden açlık krevi yaptıklarını, bu kadar uzun zamandır açlık krevi yapmalarına rağmen, e, taleplerinin neden görmezden gelindiği üzerine belki hani bir şeyler söylemek lazım. Evet. E, i̇çinde olduğumuz siyasal atmosfer, o hal koşulları, AKP'nin... E, yarattığı baskı rejimi ne yazık ki insanları böyle belki bir eylem biçimi olarak yıkıcı sonuçlar olabilecek ama taleplerinin de başka türlü dile getirme imkanlarını bulamadıkları çaresizlikten kaynaklanan belki böyle bir Şart, Alana itti. Yönetiyor. Kamusal evet. alanda görmüyorduk uzun zamandır. Yani kamusal alan dediğim hapishaneler cezaevleri e, tabir edilen yerler dışında e, yoktu aslında açlık grevleri. 2012 evet. yılında cezaevlerinde 10 bini aşkın sayıda e, tutuklunun e, bir açlık grevi hatta ölüm orucuna girdiğini biliyoruz. E, ardından yakın zamanda Nisan ayında bitirilen e, açlık grevleri var. E, ama yani bir taraftan hapishanelerle aslında ...kaldığını düşünüyoruz ama... ...bu kez hakikaten kamusal bir alana sirayet etmesi... ...başka bir soruna tekabül ediyor... ...bir alana sıkıştırıldığının... ...hak arama mücadelesinin... E, ...neler eklemek lazım bilmiyorum... ...belki e, birkaç gelişme var... E, ...onlardan son olanları söyleyelim. Bireysel imza metni açılmış hı hı. imzaya örneğin. Haberin olmuştur senin de. Oraya. Evet oldu. Ha. İmzalar, evet, to hı hı. i̇mzalar toplanmaya başlandı bir taraftan. E, toplanmaya başlanıyor yani. Aslında asıl talebi de e, Nuriye ve Semih'in e, bu grevi açlık grevlerini en azından sonlandırmaları nedeniyle. Neden sonlandırılmalı gibi bir şey üzerinden e, konuşuyoruz? Aslında bunun sağlığa etkisini mi konuşabiliriz? Sen ne, ne söylersin? Ben bölmüş oldum az önce. Yani sağlığa zararlı etkileri aşikar zaten. Hani bu belli bir süreden sonra e, sürdürülebilir bir e, alo? Buradayım dinliyorsun. E, sürdürülebilir bir şey değil ve umarım e, arkadaşlarımız da e, bu eylem bir noktadan sonra e, bizim de eyleme belki sahiplenmemiz dolayısıyla hı hı. E, son vermeye de bırakma gereği hissederler. Bir kere hani buradan Umarım dinliyorlardır. Onların hani yalnız olmadıklarını, bu eyleme sahip çıkan açlık rey eylemine değil, onların hak arama eylemine sahip çıkan çok geniş bir kesim olduğunu belirtmek lazım. Bir de tabii şunu da aktarmak gerekiyor. Yani bu eylemin neden yapıldığını önce bir belki söylemek gerekiyor. Hı hı. İçinde olduğumuz ortamda. Özellikle e, KHK yoluyla işlerine son verilen, kamu görevinden çıkarılan insanlar e, Gerçekten bir e, medeni ölüme mahkum edilmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor Ne iş bulabiliyorsunuz, üzerindeki, üzerinizdeki etiket ya da damgalama dolayımıyla pek çok sosyal haktan mahrumsunuz Hiçbir kamu görevi üstlenemiyorsunuz hı hı. E, Emekli olamıyorsunuz Yani şimdi saymakla bitmez evet. Yani aslında basitleştiriyorum yani Şu an e, Herhangi bir şekilde elektronik olarak Buna yapılması gereken... Anlatabilecek hmm. insanlardan biri de sensin galiba yani. Sen de KHK'yla <gülüyor> ya... işinden uzaklaştırılmış bir akademisyensin. Uzak... <gülüyor> <gülüyor> <galiba gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Aha, öyle. Ee, yani bu şöyle söyleyeyim, öyle bir damgalama ki bir şekilde önünüze çıkıyor. Yani elektronik olarak sizin kaydınızın olduğu her yerde KHK ile işten çıkarılmış olduğunuz bir damgalama olarak karşınıza çıkıyor. Bununla ilgili de çok fazla şey var. Yani işe başvuruyorsunuz. SSK kaydınızda bu karşınıza çıkıyor falan falan yani bu çok detaya girmek istemiyorum zaman az dolayısıyla aslında böyle bir böyle bir uygulama var e, bu e, uzun zamandır var o hal koşullarından önce de böyle bir sertlik e, sertleşme siyasal bir sürece gireceği tahmin ediliyordu e, bu bunun bütün müsebbibi ya da sorumlusu mevcut siyasal iktidar tabii bir kere hani buna bir işaret etmek gerekiyor iktidar hem yol açtığı e, bu sorunların e, Farkında, son derece farkında. Ee, hem de yani insanlara hak arama için bütün yolları tıkamış durumda. Yani şöyle bir şey e, söylemek istiyorum. Yani bizim açtığımız davalar, bu haksız, hukuksuz uygulamalara yönelik e, yaptığımız idare bir takım haklar, e, mahkemeleşme vesaire. E, bunların hiçbirisinden şu ana kadar herhangi bir sonuç çıkmış değil. Dolayısıyla hani basitleştirerek şöyle bir şey söylemek lazım. Şu an Türkiye'deki siyasal ortam her türlü hak arama ve hukuken yapılması gereken, bir yurttaş olarak üzerinize düşeni yapmakla mükellef olduğunuz bütün hak arama yöntemlerini kapatmış durumda. Özellikle KHK'yle çıkarılanlar çıkarlanlar için. Evet. Yani ben bazen şöyle düşünüyorum, yani bir devlet dediğimiz yapı hukukla var olan bir yapıdır. Ama hukuk öyle bir noktaya gelmiş durumda ki tamamen dağılmış, ortadan kalkmış, adalet duygusu büyük zarar görmüş bir durumda. Dolayısıyla hani senin de işaret ettiğin gibi... Belki cezaevlerinde görmeye tanık olduğumuz bir eylem tarzı açlık grevleri. Evet. Oradaki insanların e, yani yapabilecekleri belki tek eylem biçimi ya da direniş biçimi. Ama ben hani bir beslenmeci, gıdacı olarak da böyle bir eylemi de onaylamıyorum. Yani işte sağlık tarafından bakıyorum. Hı hı. E, doğru bulmadığım bir eylem tarzı. Ama elbette ki bunu yapan e, insanlar var oldu. Geçmişte vardı. Belki bundan sonra da olacak bize düşen görev bir noktadan sonra artık e, e, argüman üretmek, bu eylem doğru muydu, yanlış mıydı, böyle mi yapılmalıydı, öyle mi yapılmalıydıdan çıkar açlık kreleri söz konusu olduğunda çıkar. Evet. E, dolayısıyla bu eylem tarzını seçen insanların e, neye işaret ediyorlarsa, talepleri neyse, amaçları neyse o, o amacı dile getirmek, buna toplumsal bir görünürlük kazandırmak e, en önemli sorumluluğumuz haline gelir. Bunu yapmaya çabalıyoruz. Belki yeri gelmişken hemen söyleyeyim biz e, sabah buradaki e, Antalya'daki Akdeniz'in ötesinde KK ile çıkarılan arkadaşlarla e, akademisyen arkadaşlarla bir toplantı yaptık ve gündemimizde başlık grevleriydi. Neler yapabiliriz? E, onları konuştuk. Hı hı. E, herkes tabii bu konuya e, duyarlılık göstermiyor. Bu da bir aşikar e, toplum çok kötü bir yere geldi Türkiye toplumu yani içindeki bütün bileşenleriyle. Ee, birbirimlerimizin acısına, yıkımına, yasına biz, biz çok tuhaf buluyorum bunu bir toplum olmaktan çıkıyoruz bu çok önemli ee, daha büyük bir tehdis olarak e, görüyorum açıkçası bunu hı hı. Ee, şimdi tabii bir şeyler falan konuşmaya gerek var mı bilmiyorum açlık grevleri belli bir noktadan sonra e, sağlıkta kalıcı etkiler bırakacaktır. Bu böyle. Bunu bu ee, arada da bir parantezle şunu da söylemek isterim. 2012'de 10 bin kişinin açlık grevine cezaevlerinde açlık grevine girdiği zaman 59 kişi hayatını kaybetmişti. Bu elimize geçen rakam. En son yani bu yıl Nisan ayında e, gördüğümüz açlık grevlerinden sonra. E, kaç kişinin mesela hastalandığını, kalıcı sağlık sorunlarına maruz kaldığını bilmiyoruz bile. Bilmiyorum, yani bize bir rakam yok. Yani dolayısıyla sağlıktan bahsetmişken belki e, bu, bunu da eklemek lazım bu tartışmanın üzerine. Yani şu an cezaevindeki koşullar o kadar e... Karanlık ki yani karanlıktan kastettiğim eskisi gibi bir takım heyetlerin oluşması gidip orada incelemeler yapması hı hı. bu sağlık e, sorunları yaşayan insanlar kaç kişidir ne gibi sağlık sorunları var neler yapılabilir buralarda çok büyük belirsizlikler var yani bilgi alamıyoruz ve bu tip e, e, kamusal girişimlere karşı mevcut olay koşulları nedeniyle her şey kapatılmış durumda yani bu, bu gerçekten son derece ağır ve bir bakıma da aslında e, Arkadaşlarımızın hani neden açlık krevine girdiklerini de açıklıyoruz. Yani başka bir çare bulamıyor insanlar haliyle. Nihayetinde herkesin aynı eylem tarzını yapmasını beklemek olanaksız. Bir takım insanlar da açlık krevi yapacaktır, yapabilir. Ben kesinlikle önermediğim bir yöntem ya da direniş biçimi olmasına rağmen. Hı hı. Şimdi burada mesele şu geldiğimiz noktada. E, gerek dersinde açlık krevi yapan Kemal Gün, gerekse Ankara'da açlık krevi yapan e, Nuriye, Nuriye, Gülmen ve Semih Özakçı. Yani bu insanların taleplerinin e, bir an önce dikkate alınması gerekiyor. Şimdi bu talebi kimler dikkate alacak? Başta siyasal e, iktidar bunu bir şey söylemesi lazım. Yani bu görmezden gelme hali bütün bileşenleriyle, yani AKP e, hükümetinin bütün bileşenleriyle, e, bürokrasiyle, e, yandaşlarıyla. Oydaşlarıyla neyse yani bu, bu, bu buna göz yummak e, çok gayri insan hiç kabul edilebilir bir şey değil. Bir Herhangi bir açıklamada gelmedi bu arada. Ee, yani. Yörk Başkanlığın bir açıklaması var aslında. Yörk Başkanı'na bu soru soruldu. Hı hı. E, ne düşünüyorsunuz görev hakkında diye. O dedi ki yani onların kendi tercihleri dedi. Bu, bu şu demektir yani ya benim umurumda bile değil. Hı hı. E, açıkçası hani e, bir insan olarak nerede konumlandığını ...gösteren bir açıklamayı yapmış oldu. yok Başkanı bunda bu, burada hem not düşmüş oldum... ...hem de e, umarım bir gün... E, ...utandıracak bir şekilde dile getirme fırsatı olur. E, utanacak yüz kalırsa tabii insanlarda. Bir, bir de tabii işin başka e, tarafından bakılırsa... E, ...mevcut e, diğer siyasal partilerin... ...kamu örgütlerinin de buna bir şekilde müdahil olması gerekir. Şimdi burada tabii bir takım girişimler var... ...olduğunu da biliyorum. Ben de içindeyim. İzlemeye çabalıyorum. Evet. Umarım bir sonuç alacaktır. Nihayetinde şöyle bir şeye de not düşmek gerekiyor. Yani burada e, karşımızdaki demokratik mücadele, Türkiye'deki hukukun yeniden tesis edilmesi, parlamenter sistemin güçlendirmesi, pek pek çok şey söylenebilir. Bu mücadele e, ya da e, süreç çok uzun sürecek bu besbelli. E, Dolayısıyla burada yapılması gereken şey olabildiği kadar hani birbirimize omuz vererek, birbirimizi güçlendirerek, güçten düşürmeyerek bir, bir ortaklaşa bir hareket yapılması gerekiyor ya da bir eylem tasarlanması gerekiyor. Sadece bu açlık bağlamında söz etmiyorum. Daha dayanışmacı bir şeylere ihtiyaç olduğu bu kesin. Dolayısıyla belki bunun üzerinde de kafa yormak lazım. Hı hı. Tabii yani bizim programımız gıda güvenliği ve gıda güvencesi üzerine e, bu bu meseleye nereden bakmalı onu da belki söylemek icab edecek. E, yani biz mesela gıda güvenliği ilgili konuların son birkaç programdır e, şey üzerine, toksik kimyasallar, işte bir takım fiziksel unsurlar, mikrobiyolojik tehlikeler onlar üzerinden konuşuyoruz. Evet. Doğru. Yani işin teknik kısmı da budur yani mühendislik veya e, hijyenik açıdan baktığınızda gıdanın sağlığa zararlı herhangi bir şey içermemesi istenir. Ama yani şunu iyi belki tespit etmek gerekiyor, söylemek gerekiyor, belki ilerledikçe bu program da açığa çıkacak. Gıda açısından bir, bir ülkenin, bir toplumun sağlıklı beslenmesini etkileyen, gıda güvencesine dayanak oluşturan en önemli unsur ülkedeki siyasal atmosferdir. Yani politik ortamdır. Çünkü gıda ve beslenme dediğimiz olay aslında son derece politik bir olaydır. Ee, neden öyle? Basitleştirerek şöyle söylemek mümkün aslında mevcut siyasal e, sistemin e, aldığı her karar yaptığı her hamle e, bir takım işlerde kimi desteklediği kimi desteklemediği halk sağlığı veya çevre sağlığı adına hangi kararlar alıp almadığı doğrudan sağlık beslenme üzerinde etkiler oluşturacaktır ama siyasal atmosferin yarattığı etki çok büyük olmasına rağmen çok görünmezdir. Mesela şöyle bir şey örnekleyeyim. Yani gümrük rejiminde öyle bir yönetmelikte öyle bir değişiklik yaparsınız ki ülkedeki çay tarımını boğarlaştırabilirsiniz. <gülüyor> ya da ithalatı kolaylaştıran öyle bir e, madde eklersiniz ki işte fındık tarımı alt üst olabilir gibi. Ya da bunları, yerli inekler örmeye başlar mesela yani, neredeyse bir soyun tüken, tükenmesine <gülüyor> sebep olacak gibi. Yani e, şüphesiz. ya yani bu, bu örnekler çoğaltılabilir. Evet. Mesela Monsanto bir e, yeni bir şey yaptı. İşte onun çok tartışılan glifosat, e, muhtemel kanserojen bir e, ot öldürücü ilaç. Onun formülasyonla bir değişiklik yaptı. Ben dedi bu kanserojen maddeyi çıkardım. İçerisine sirke esaslı bir madde koydum dedi. Ama şimdi detaylara bakıyorsunuz. Aslında bütün politikası olduğu gibi duruyor. Mevcut ekolojik duyarlılıklara hitap eden yeni bir ürün geliştirmiş. Ve bunun üzerinde kendi şirket politikalarını aklamaya çabalıyor gibi. Şimdi bunlara değinmeden... Ee, bir, bu gıda politikasının ne kadar böyle hükümetler üstü, şirketler, uluslararası şirketlerin işbirliğine dayalı bir takım e, büyük kamusal örgütlerin işte bakanlıklar, EPA gibi, EFSA gibi bütün e, büyük kurumlar bunların arasındaki giriş ilişkileri bilmeden e, sadece gelip de işte şu gıdanın içerisinde bu var şunu da şu toksik kimyasal çıkmış onu yemeyelim bunu yemeyelim dediğimizde bu tamamen hani tüketçilerin duyarlılıklarını oynamak <gülüyor> ve onları bir şeylerle oyalamak üzerine Yapılmış bir, e, ne diyelim, söyleme olur. Evet, Ona evet. itibar etmemek gerekiyor. Hı. Şimdi, bunu hani e, e, mevcut koşullara baktığımızda şu an ülkemizin içinde olduğu OHAL koşulları daha öncesi en önemli gıda güvenliği sorunları yaratan uygulamalardır. Bir tek örnek vereceğim. Bakın son 10 yıldır biz HES sorununu taşıyoruz, hidroelektrik santralleri sorunu. Türkiye'de 2000'e yakın HES işletmesine ruhsat verildi. Büyük bir çoğunluğu inşa halinde. Bunların yarattığı ekolojik tahribat, bir bölgedeki gıda üretim deseni üzerindeki etkileri, olumsuz etkileri, su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri öyle büyük ki hı hı. sonra biz bunları hiç dikkate almadan kalkıp işte gıdalarımızda şöyle kimyasal kalıntı çıktı, şurada şu çıktı, burada bu çıktı. Böyle bir toksik kimyasal bulaşıyor dediğimizde aslında hiçbir şekilde etkisi olmayan bir şey söylemiş oluyoruz. Mesele şu yani o toksik kimyasalları elbette konuşalım da bu toksik kimyasallar gıdalara nereden bulaşıyor? Hangi siyasal süreçler bunların bulaşmasına neden oluyor? Hmm. Bunları konuşmazsak tabii hiçbir hiçbir şey söylememiş oluruz, yüzeyde kalan bir konuşma olur. Süremiz azaldı. Evet, bir hmm. yine, dört yine... dört dakikamız var eğer hmm. parça tamam. Şeye dönelim istersen, açlık krepleri konusuna. Yani. Belki şeyi söylemek lazım. 10 Mart'ta başlamışlardı açlık grevlerinin. Türkiye'de ilk açlık grevi 1984 yılında başlıyor. Talepler teklif elbise, elbise uygulamasının kaldırılması, işkencelerin sona ermesi, insani ve sosyal yaşam koşullarının düzenlenmesi ve siyasi tutukluluk hakkının tanınmasıydı. Bu Hı -hı. grev sı sırasında 400 kişi e, hayatını kaybetti. Sonraki e, ölüm orucu e, 1988 ve bir sonraki de 2000 yılında hayata dönüş operasyonu e, Hı -hı. diye bilinen eee bu Evet, garabetin de tam da ee, sonrasında aslında öncesinde başlamıştı ve tam da bu sebeple hayata dönüş operasyonu yapılmış oldu. Ee, Nuriye Gülmen'in cezaları aslında biraz da belki e, o profili konuşmak lazım. Nuriye Gülmen belki Elvan Eylem'ine katıldığı için örneğin bir terfi cezası almıştı 2014 yılında. Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisiydi o zaman Gülmen. Hı hı. Ve e, terfi hakkı o zaman elinden alınmıştı. Fen Edebiyat Fakültesi'nde karşılaştırmalıya edebiyat bölümünde araştırma görevlisiydi. Ee, ve bunun dışında en son ihraç edildiği e, okul ise Selçuk Üniversitesi oluyor. 6 Ocak'taki K.E.K. E. ile işinden atıldı. Mardin Mazı Mazıdağ Cumhuriyet İlkokulunda da sınıf öğretmenliği yapıyordu. Semih Özakça. Bunu da söylemek lazım. O da evet, 675 numaralı e, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmişti. E, i̇kisi de işe dönmek istiyorlar. işlerini geri istiyorlar. E, aslında bu ülkede... İşte KYK'ların binlerce insanın işsiz kalmış olmasına sebep olması sonrasında e, yaşanan bir örnek olarak karşımızda duruyor. Sadece o değil bir yandan Kemal gününde de Dersim'de devam eden bambaşka bir mücadelesi var. O da e, oğlunun kemiklerine kavuşmak istiyor. E, bu yüzden mesele e, açlık grevine geldi dayandı. İşte Bugün nerede? İnsanlar hepimiz görebildik bunu. Belki de işte bu günlerde, bu kritik günlerde artık bir e, gündem oluştu. Peki bunu da değerlendirmek lazım. Sen neler söylersin Bülent? Yani ben tabii bu, bu grevin e, açıkçası sona ermesini çok arzularım. Yani bu hı hı. sonuçta tabii ki bireylerin iradesine dayanan bir şey. Onların iradeyi kararlandı, yok saymak istemem. Evet. Ama e, Ama yani sonuçta kalıcı bir sağlık sorununa yol açmadan evet. son vermesi lazım burada tabii bu son ve verilme talebini biz bu işi yapanlardan e, isteyemeyiz ben yani öncelikle mevcut siyasal ortamın e, Müsebbibi olan e, hükümet e, siyasal partilerin bu iş bu, konu, bu konuda bir, bir Duyarlık göstermesi lazım Hı. şüphesiz önce onlar bir adım atmalı ama yine de tabii o adım atılmayabilir bunu da hesaba katmak gerekiyor ben e, ee, bu arkadaşlarımızın herhangi bir kalıcı sağlık e, sorununa yol açmadan e, bu, bu, bu işin son verme noktasına değerlendirmeden çok arzularım. Hı. Bu Bunu şu monitörde söylüyorum. Yani ben bir bunda yazdım. Ee, yani bu, bu mücadele bitmeyecek bir mücadele. Yani biz işe de dönsek yarın bir gün bir günde bir KHK çıkarılır. Atılanların büyük bir çoğunluğu işe de dönebilirler. Bu ihtimal tabii. Şey Ama bu, bu ülkede olur. ülkede o kadar ciddi alt üst oluşlar var ki yani bu çok sancısız bir süreç beklemiyor bu ülkeyi her açıdan uzun uzun konuşma Sadece gıda tarım üzerinden bile konuşulacak tonla mevzu var. O kadar çok tahribat, o kadar çok yıkım yaratıldı ki bu sadece AKP hükümetleri döneminde olan bir şey de değil. Yani son 25-30 yıla dayanan bir şey. 12 Eylül sonrasındaki mevcut iktidarların adım adım yaptığı bir şey. Kamusallık fikri yok oldu, kamu kurumları ortadan kalktı, hukuk çok aşındı. Bunların revizyonu, düzeltmesi, onarımı çok... Olacak mı ondan da emin değilim açıkçası Çok Hı. zor bir iş Dolayısıyla bu mücadele ya da e, e, Sosyal açıdan Hakkın yerine koyulması Hak mücadelesi daha hukuki bir Rejimin tesis edilmesi Bu, bu bize düşen bir e, sorumluluk Ve bu devam edecek e, Dolayısıyla hani bunu da hesaba katmalarını Çok arzularım e, Arkadaşlarımızın e, Birbirimize ihtiyacımız var evet. diyeceğim belki son şey söyleyeceğim. Evet, tam da öyle gerçekten yine son gelişmeleri ben de burada bir e, son dakika değil ama gelişmeleri bir toplamış olayım. E, Sezen Aksu geçtiğimiz günlerde destek vermişti e, açlık krevindekilere ve bunun dışında Barış Akademisyenlerinin birer günlük destek tutmuştu. E, destek için başlattıkları açlık grevleri sürüyor. Bunun dışında HDP'li Kerestecioğlu Filiz Kerestecioğlu Avrupa Konseyi yetkililerine bir mektup yazdı ve evet. e, Gülmen ve Özakçı'nın durumuna dikkat çekmek istediğini söyledi. E, oradan neler gelecek bilmiyoruz, göreceğiz şimdilik ve bunun dışında e, artık göreceğiz dediğimiz gibi bir başka açıklamada Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan geldi. Artık kritik dönemdeler. Bütün sorumluların bu işe el atması gerekiyor diyorlar. Görmek gerekiyor. Son derece ciddi kilo kayıpları var. E, tansiyon düşüklükleri, kas e, ağrıları ve e, mide yanmaları başlamış durumda. Bunlar da sağlık sorunlarına, ciddi sağlık sorunlarına delalet gibi gözükmekte. Ve Böylece bu gelişmelerle de kapatacağız. Neler olacağını izleyeceğiz. Bülent eklemek isteyeceğin son bir şey var mıdır? Biraz önce son verin yani, ama. E, ben tabii Antalya'da yaşıyorum. Buradaki arkadaşlarla hem bu konuyu izliyoruz hem de elimizden gelen neler olabilir sürekli onun üzerine kafa yoruyoruz bir şeyler yapmaya çabalıyoruz evet. bak, BAK grubunda da, Barış grubunda da benim üyesi olduğum değişik platformlarda bu konular tartışılıyor Hani onların yalnız olmadıklarını e, dile getirmiş olayım. Yalnız hissetmesinler kendilerini. E, hı hı. Bu dedim ki uzun soluklu bir mücadele bu ülkenin e, tekrar hukukun tesis edilmesi diye basitleştireceğimiz bir şey. Mücadelesi çok uzun sürecek. Öyle görünüyor. Öyle. Haftaya tekrar buradayız. Biz, ben Seçi Türkan, Ben Bülent Çiçek. Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la beraberdik. Şimdilik bitiriyoruz Açık Sofra'yı. Eğer dinlemek isterseniz de Açık Sofra'nın podcast kanallarını yollamanız mümkün. Açıkradio.com.tr üzerinde bizim programlarımızı bulmanız mümkün. Haftaya aynı saatte, aynı yerdeyiz biz. Şimdi hoşça kalın. Hoşça kalın. Desteği için açık radyo dinleyicisi Görkem Volkana teşekkür ederiz.